Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye Ve eşhedü en illallah ve eşhedü abduhu ve hayral hediyyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem peşerral umure muhtasatuhha ve kull muhtasatin bid'a ve kull bid'atin dalale ve kull Sayih tefsir dersimizde Haç suresi 71. ayetindeyiz. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın dışında Allah'ın kendisine hiçbir yetki indirmediği, kendilerinin dahi hakkında ilim sahibi olmadıkları şeylere ibadet ediyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Ebu Hureyir radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet günü cehennemden gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olan bir boyun çıkacak. Şöyle diyecektir. Muhakkak ki ben üçtür kimse için görevlendirildim. Her inatçı zorba, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenen herkes ve suret yapanlar. Bunu Ahmet bin Amber, Tirmizi, Şuab-u Beyhaki, Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. Benzer dafızla İbn Masud radıyallahu anh'ten de e, yine gelmiştir. E, burada bu üç şey yani üç tür amel işleyen kişi e, yani en büyük günahları işleyenler bir arada zikredilir. Yani e, her inatçı zorba yani e, ne Allah'ın hakkını tanıyan, ne kullarının hakkını tanıyan kimseler, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenen, şirk, bu şekilde şirk koşan ve suret yapanlar. Bunların üçü en büyük cürmü işleyenler olarak ifade ediliyor bu hadiste. Ebu Said bin Ebi Fudale el-Ensari radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah kendisine şüphe olmayan kıyamet gününde öncekilerle sonrakileri bir araya getirdiği zaman, bir seslenince şöyle seslenir. Her kim amelinde Allah'a bir şeyi ortak koşarsa, onun sevabını Allah'tan başkasından istesin. Zira Allah kendisine ortak koşulanlar içinde şirkten en ihtiyaçsız olandır. Bunu Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. 72. Apaçık ayetlerimiz kendilerine okunduğunda, kafirlerin yüzlerinde hoşnutsuzluk sezersin. Onlar, kendilerine ayetlerimizi okuyanları neredeyse üzerlerine saldırırlar. De ki, size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Ateş! Allah onu kafirlere vaat etti. O ne kötü bir varış yeridir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen ne yestuun ifadesinin neredeyse saldıracaklar şeklinde açıklamıştır. 73 Ey insanlar! Bir misal verildi, şimdi onu dinleyin. Allah'ın dışında yalvardıklarınız, bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Ebu Züra şöyle anlatıyor. Ebu Hürer'e radiyallahu anh ile beraber Medine'de bahçeli bir eve girdik. Evin üst tarafında suret yapan, resim yapan bir ressam gördü ve ona dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu bildirdi. Yani kutsi hadis, Benim yarattığım gibi bir şey yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Bir tane veyahut bir zerre yaratsınlar da göreyim. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müslim'in lafı şu şekilde. Ebu Hürer radiyallahu anh ile birlikte Mervan'ın evine girdik. Orada suretler, resimler görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin şöyle buyurduğunu söylediğini içtim dedi ve devamla. Benim yaratmış olduğum gibi bir şeyler yaratmaya teşebbüs edenden daha zalim kim olabilir? Haydi bir zerre ya da bir tane veyahut da bir arpa yaratsınlar göreyim. Bu da yine bu müslimin yani bu e, müslimdeki lafısı. Abdullah bin Ömer radyalanmadan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bu suretleri yani ruh taşıyan canlıların resimlerini yapanlar kıyamet günde azap olunacaklardır. Onlara haydi yarattıklarınıza hayat verin bakalım denilecek. Buhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anhadan da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üzerinde canlı resimleri bulunan bir küçük yastık almıştım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde iki kapının eşiğinde durdu ve yüzü sinirden değişiverdi. Ben de ne oldu bir günah mı işledim ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Bilmiyor musun ki melekler içinde suret bulunan eve girmezler. Ve aynı şekilde bilmiyor musun ki kıyamet günde bazı canlı suretli yapan suretleri yapanlar azap görecekler ve yaratmış olduklarınıza can verin diye buyurulacaktır. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Evet bu hadisler i̇bn Merve Ayşe radıyallahu anhumadan gelerek anhumdan gelen bu hadislerde kıyamet gününde bu suret yapanlara yaratmış olduklarınıza can verin bakalım denilecek deniliyor. Burası önemli bir ifade. Çünkü mesela bu hadislerin söylendiği zamanda e, suretler ya taşa oyularak ya çizilerek ya desen şeklinde işlenerek yapılan suretlerdi. Yani en basitinden toprağa veya e, kağıda bir camnaya ait resmin çizildiğini düşünün. Bu şekilde bir suret veya işte elbiseye edilmiş, yastığa nakçedilmiş suretler. Bu çizim ve işlemeler Allah'ın yarattığına ne kadar benzeyebilir? <gülüyor> yani boyut itibarıyla tek boyutlu resimler Allah'ın yarattığına e, benzetme olarak ifade ediliyor bu. Özellikle ruh taşıyan canlıların resimleri ama cansız varlıkların resimlerinde bir ruhsat gelmiştir bir sonraki rivayette aktaracağız onu İbn-i Abbas Radyalama'dan. Şimdi can, ruh taşıyan canlıların tahsis edilmesi, yani suret yasağında bu canlılara ruh verme sadece Allah Azze ve Celle'den olur. Yani onu sadece Allah Azze ve Celle yapabilir. Başkaları mesela e, dağ yapabilirler, toprakları yığarlar, taşları yığarlar, dağ, tepe, araba, yani hay, şeylerin, yani... E, hayvan olanlar veya insan olanlar dışında, ruh taşıyanlar dışındaki varlıkların resimlerini yapmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Ama e, ruh taşıyanların suretlerini yapmaya gelince işte bu Allah Azze ve Celle ile yaratma hususunda çekişme babına giriyor. Çünkü onlara ruh vermek sadece Allah'a aittir. Dolayısıyla e, eliyle resim çizen bir kimse bu e, cüz'i bir noktada Allah'ın yarattığına benzetmiş oluyor yaptığını. Ama ona ruh üflemekten acizdir. Ona o ruhu üfleyemez. Ruhu üflemek sadece Allah Azze ve Celle'nin işi. Bu sebeple bunlara kıyamet gününde söylenecek söze dikkat edin. Yarattıklarınıza can verin bakalım. Uhyu ma halaktum denilecektir deniliyor hadiste. Yarattıklarınıza can verin bakalım. Bununla mükellef tutulacaklar. Bunda asla beceremeyecekler ve azapları böylece devam edecek buyuruluyor. Şimdi... Ee, onlar sadece bir boyutlu bir resimle, ruh taşıyan canlının resmini yapmakla bu hitaba maruz kalacaklar. Yani yarattılar. Gerçekte yarattılar mı? Hakikatte yaratmış değiller. Halakha fiiline e, sadece benzemeye girdi onların yaptığı şey. Bir boyutlu benzeme bu. İşte Allah Azze ve Celle bu kadarıyla e, şirk ile benzer e, bir nitelikte bir hitaba muhatap kılıyor bu suretleri yapanları. Şimdi devir ilerledi. Mesela o zamanlarda taş yontanlar vardı. İşte boyutu artıranlar, üç boyuta getirenler vardı. Şimdi işe e, teknolojik cihazların dahil olmasıyla biraz daha e, ilerledi. Yani fotoğraf makinesiyle mesela çekilen resimde benzetme daha fazladır. Yine video suretinde, hareketli suretler çekildiği zaman, bunlar bu şekilde kaydedildiği zaman, buradaki e, şekle benzemeye işte konuşma, hareket gibi daha başka, canlara ait başka unsurlar da dahil olmuştur. Dolayısıyla bugün bazılarını, işte videoya fotoğraf makinasıyla çekilenler suret kapsamında olmaz demelerinin hiçbir anlamı yok. Bilakis daha fazla bu yasağın kapsamına girerler. Çünkü onlar Allah'ın yarattığına daha fazla benzetmiş oluyorlar. Bir kalemle çizenden daha fazla benzetiyor fotoğraf makine çeken. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Kitap ve sünnet naslarında yani kitap nasları derken Allah Azze ve Celle e, yaratanların en güzeli Allah yücedir buyuruyor. Yani burada yaratanlar diyerek çoğul kullanması Allah Azze ve Celle'nin ifadeyi gerçek, hakiki manada yaratan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Ondan başka yaratıcı yoktur. Ama mecaze yani dolaylı, kinayeli bir manayla suret yapanlara da burada görüldüğü gibi yarattıklarımıza can veririn deniliyor. Demek ki suret yapanlar da yaratanlar ismiyle anılan kimseler. Hakikatte masalarda. Bu sebeple Allah Azze ve Celle'ye yaratma olsunda ortaklık koşan kimselerdir suret yapanlar. Yani kitap ve sünnet naslarında suret yapmak şirktir. Nitekim az önce geçen hadiste o kıyamet gününde Cehennemden çıkacak boyun Üç kişiyi sayarken şirk ehlini Küfür ehliyle beraber suret yapanları Zikrediyor İşte Kitap ve sünnet naslarında Sureti yasaklayan Bütün ifadeler Suretin yapılış Elde ediliş şekliyle alakalı değil Ortaya çıkan sonuca binaen Geliyor bu yasaklar Yani Hangi surette, hangi şekilde elde ettiğin Önemli değil Ortaya suret çıkıyor mu çıkmıyor mu? Mesele budur. Ve bütün suretlerinde yok edilmesi emredilmiştir. Ali radiyallahu anh Yemen'e gönderildiği zaman e, yerden yüksek ne kadar kabir varsa düzlemesi gördüğü suretleri de, heykelleri, suretleri de yok etmesi üzere gönderilmişti. Yani bu elçiler, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın gönderdiği bu elçiler neyle gönderiliyorlar? Tevhidi tebliğ etmek. Şirki bertaraf etmek üzere gönderiliyorlar. Bunların arasında bakın kabirler, yükseltilmiş kabirler Allah'ın dışında ibadet edilen varlıklardır. Bunların yok edilmesi. Yine şirk unsuru taşıdığından dolayı heykel ve resimlerinde suretlerinde yok edilmesi üzere gönderiyor. Yani tevhid davetinin temel unsurlarından birisi, ana maddelerinden birisi yani şirk ve mücadele tevhidin tebliği, şirkle mücadele, bu şirkle mücadele içerisinde kabirlerin düzlenmesi var ve suretlerin yok edilmesi var. Bugün tevhid davetçisi olduğunu söyleyenler ise maalesef kitabı arkalarına atmış, sünneti arkalarına atmış ve videoların, kameraların karşısına geçmişler, tevhide davet ettiklerini iddia ediyorlar. Bu işte ahir zamanın e, garip hallerinden birisi. Evet, neticeye göre hüküm gelmiştir bu konuda. Yani senin ne şekilde elde ettiğin, işte bir makinayla e, birden fazla suret çekmişsin, bunun bir önemi yok. Tek bir dokunuşla 36 tane poz çıkarmışsın, bunun bir önemi yok. Yani elde ediş metodunla e, alakalı değil bu yasak. Ortaya çıkan sonuçla alakalıdır. Yani sen ister makinayla çek, ister elinle çiz, ister taşı oy, ister elbise işle fark etmez. Ruh taşıyan canlara ait suretler Şirk ile e, aynı kapsamdadır. Kitap ve sünnet maslarında Allah'a ortak koşma babındandır. Dolayısıyla bu e, yani en büyük günahlardandır. Said bin Ebil Hasen şöyle dedi. İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanındaydım. Ona bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey İbn Abbas, ben elimle geçimimi kazanan bir insanım. Şu suretleri yapıyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle dedi. Sana sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim sözü söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim Kim bir suret yaparsa şüphesiz o kimse ona ruh üfleyinceye kadar Allah ona azap eder. Ona asla ruh da üfleyemez. Dikkat ediyor musunuz bu ifadeye? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadisine. Kim bir suret yaparsa, yani canlılara ait bir suret yaparsa ona ruh üfleyinceye kadar Allah ona azap eder ve ona asla ruh üfleyemez. Yani ne demek? Devamlı surette bir azap bu. Yani şirkin, küfrün neticesi olan bir azaptır bu. Devamlı bir şekilde azap görecek olanlar şirk ve küfür üzere ölenlerdir. Adam şiddetli bir şekilde korktu ve yüzü sarardı. i̇bn Abbas radıyallahu radyalanma şöyle dedi. Yazık sana, yapmadan edemeyeceksen bari ruh taşımayan şu ağaç gibi şeylerin resmini yap. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bulunuştu, işte. Kıyamet gününde Allah katında, bu ifadeye dikkat edin, insanların en şiddetli azap görecek olanları suret yapanlardır. Bukhar ve rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'a da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndü, bir rafımı içinde resimler bulunan bir çarşafla örtmüştüm. Yani tek boyutlu bir resim çarşafı üzerinde bir işleme demek ki. Bunu görünce parçaladı ve şöyle buyurdu: Kıyamet gününde Allah katında insanların en şiddetli azap görecek olanı Allah'ın yaratmasına benzeyenlerdir. Yuzahu ne bi halkilla Allah'ın yaratışına benzemeye çalışanlar. Bunun üzerine çarşaf keserek ondan bir veya iki yastık yaptık. Bunun manası da başka hadislerde açıklandığı üzere yani bu ayrıntı gelmiştir. Baş kısımlarını Kesilmesiyle onların bir ağaç şekline benzetilmesi, yani suretlerin. Başkası mı kesildiği zaman suret kalmaz buyuruluyor. Bunu yapmışlar. Burada i̇bn Mesud hadisinde geçtiği gibi aynı şekilde bu da Bukhari ve Müslim hadisi. En şiddette azap görecek olanlar deniliyor. En şiddette azap görecek olanlar şirk ve kübürü ehlidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günde en şiddetli azaba uğrayacak olanlar bir peygamberin öldürdüğü, bir peygamber tarafından öldürülen veya bir peygamber öldüren kimse veya bir peygamberi öldüren, peygamberin katili olan kimse, sapıklık önderi olan kimse, bidatin sapıklığın önderliğini yapan kimse ve suret yapanlardan bir kimsedir. Bu da Ahmet ve Bezzar'ın rivayetlerindeki lafızdır. Hadisinin isnadı sahih. Evet. Ayet esasında e, Allah'ın dışında yalvardıklarınız diye başlıyor. Yani Allah'ın dışında ibadet edilenler, yani ibadete layık olan ancak yaratandır. Yani Rab olandır. Rablık sıfatında olmayan, İbadete de layık değildir. Ayetin verdiği mesaj budur. Yani yaratma özelliği olmayan kişiye herhangi bir ibadet yapılmaz, ona yalvarılmaz, ona seslenerek dua edilmez. Buna izin verilmemiştir. Dolayısıyla Allah'ın dışında insanların kutsayarak seslendikleri, işte bu melekler olabilir, peygamberler olabilir, veliler olabilir veya veliler dışında kimseler de olabilir, fark etmez. Her kime sesleniyorsan, kimden yardım istiyorsan putlar da olabilir herkese. Bunlar yaratma gücüne sahip değillerdir. Bunların kendileri acizdir. İsteyenler de aciz, istenen de aciz. Allah Azze ve Celle bunu misal veriyor. Ve bunların özelliğini yani onların e, hepsi bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sineg onlardan bir şey kapsa gitse onu geri almaya da güç getiremezler. Yani bu derece acizdirler. O halde nasıl bunlara ibadet ediyor, onlara dua ediyor, yalvarıyorsunuz diye Allah Azze ve Celle şirkeliğini kınıyor burada. 74. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. İbn-i Zeyd dedi ki Allah'ın dışında bir sineyi bile def etmekten aciz olan ilahlara ibadet etmeleriyle Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. 75. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah iştendir, görendir. Yani elçiler diye tercüme ettiğimiz kelime Rasul kelimesi. 76. Onların önlerindekini de arkalarındakilerini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Önleri ve arkalarındaki yani geçmişleri ve gelecekleri diye de tefsir edilmiştir.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 yani önceki dinde de siz, sizin e, şu an mensup olduğunuz, devam ettiğiniz dinde de sizi Müslümanlar olarak adlandırdı. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de insanlara karşı şahitlik edesiniz. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Mevlanız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Ebu Hureyre Radyalentine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim savaşmadan... Ve savaşmayı içinden geçirmeden ölürse nifaktan bir şube üzerine ölür. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Favale bin Ubeyd radiyallahu anh de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle buyurdu. Müslümanın kim olduğunu size söyleyeyim mi? Müslüman insanların dilinden ve elinden selametli oldukları kimsedir. Mümin insanların canları ve malları konusunda kendisine güvendiği kimsedir. Muhacir, hata ve günahlardan uzak duran kimsedir. Mücahid Allah'a itaat yolunda kendi nefsiyle mücahede eden kimsedir. Bunu Ahmet İbn-i Hakim, Tirmizi, Bezar ve Taberani Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. Ubeydullah bin Ebi Yezid dedi ki, i̇bn Abbas radıyallahu burada Huzeyl kabilesinden kimse var mı diye sordu. Bir adam ben varım dedi. Ona haraj kelimesi ne anlamda? kullanılır. Siz ne anlamda kullanıyorsunuz diye sordu. O da güçlük anlamında dedi. İbn Abbas radiyallahu bunun anlamı öyledir dedi. Yani bu ayette sizin için dinde bir haraç kılmadı. Şimdi Medineliler, eee şehirler bilmiyor yani bu kelimenin manasını başka kabilelerden birisinden soruyor. Huzel burada Huzel oğulları kabilesinden birinden sorup öğreniyor. Siz haraç kelimesini ne manada kullanıyorsunuz diye. O da güçlük, zorluk manasında. Ha, o zaman anlaşılıyor ki bu ayette Allah dinde sizin için bir haraç kılmadı yani bir zorluk kılmadı demektir e, diye açıklıyorum. i̇bn üzerine. Ayşe radiyallahu anh'a da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben müsamahalı yani hoşgörülü haniflik ile gönderildim. Bunu Ahmet rivayet etmiştir. Cabir Bin Abdullah radıyallanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Teala beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Bunda Müslim rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallanma dedi ki: "Sizi Allah Müslümanlar olarak simlendirdi." Yani ayeti bu şekilde açıklıyor. Ebû Hüreyre radıyallanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İtaatten çıkıp cemaatten ayrılan Öldüğünde cahiliye ölümüyle ölür. Kim kör bir bayrağın altında savaşır, asabiyeti için yani tasutta bulunduğu grup için öfkelenir, asabiyeti desteklemek için savaşır veya asabiyete çağırırken öldürülürse cahiliye üzere öldürülmüş olur. Kim de iyisini kötüsünü ayırmadan ümmetime karşı ayaklanıp vurursa, mümininden sakınmaz ve ahit sahibinin ahdini gözetmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Buna Ahmet, Müslim, İsraf bin Rahüye ve başkaları sayısınatla rivayet etmişlerdir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Burada e, ayetle alakası şu açıdan bu hadisi. Yani taassup ettiği grubu için savaşıyor ve mesela Ehli İslam'dan birilerine grubu adına düşmanlık ediyor. Başka bir gruba e, İslam dışında e, başka bir taassup üzere, başka bir düşünce üzere Dostluk ediyor. Onlar adına öfkeleniyor. Onlar adına yani vela ve berasını bir grup üzerine yapıyor. Yani fırkacılık yapıyor. Bu kimseler işte benden değildir. Ben de onlardan değilim diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Hizipçilik diğer adıyla. Cabir radıyallahu de, bizler Nebi sallallahu aleyhi ile beraber bir gazvedeydik, bir savaş esnasındaydık. Muhacirlerden biri ensardan birinin sırtına vurdu.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 bize karşı mı toplanıyorsunuz? Medine'ye dönersek elbette aziz olan, zelil olanı oradan çıkaracaktır dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, Abdullah bin Ubey hakkında eyalan Resulü, şu abisi öldürmeyelim mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır insanlar o yani Muhammed aleyhisselatü vesselam arkadaşlarını öldürüyor demesinler buyurdu. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani bir tarafta ensar, bir tarafta muhacir. Yani her biri kendi grubunu çağırdı zaman bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahiliye seslenmeleri diye niteliyor. Yani ensar, Medine'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onunla beraber hicret eden sahabelere destek olan, yardım olan, yardımcı olan kimseler, Medineliler. Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşuyor. Muhacirler ise işte hicret edenler. Yani hicret edenler kendi gruplarını, kendilerle beraber hicret edenleri çağırıyor yardıma, ensarda kendilerinden olanlarını. İşte ümmet içerisinde böyle bir ayrımı bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahiliye taassubu olarak niteliyor. Haris El Eşari ten Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlara cahiliye adetlerinde olduğu gibi seslenen kişiler cehennem odunu olacaktır.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 Evet, bunu Nesai, sünel Kübra'da, Tirmizi, Tayalisi, İbnü Zeyme, Hakim, Ahmet İbn-i İbba, Yara ve Taberani rivayet etmişlerdir. hadis bu Bukar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Uzunca bir hadisin bir kısmı, son kısmı bu. Ee, bu işte Müslümanlar arasında böyle ayrılık ifade eden bu tip seslenmelerin cahiliye adetlerinden olduğu konusunda açık ve bu kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, yani hayırlı bir takım işleri dahi olsa, cehennem odunu olacaktır, diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi mesela Nebi aleyhissalatü vesselam, az önce geçen hadisde ensar dedik, muhacirler dedik. Muhacirlere baktığımız zaman, muhacirler kısmen e, sabikunel evvelundur. Yani ilk Müslüman olanlardır. İlk Müslüman olmaları hasebiyle bir üstünlükleri var. Ensar bunlara destek olanlardır. Yardımcı olanlardır. Yani herkes Müminleri, iman edenleri kovarken, işte Mekke'de mesela eziyet işkence uygularken onlar sahip çıkmış Müslümanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve davete maddi manevi destek olmuşlardır. Yani e, onların bu konudaki fedakarlıkları dillere destan zaten. Siyer kitaplarında görürsünüz. Yani benzeri görülmemiş bir destek vermişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela ganimet taksimi gibi bir şeyler yaptığı zaman e, ensara değil de işte yeni Müslüman olmuş ve zoraki Müslüman olmuş, kılıç zoruyla Müslüman olmuş, müellefe-i denilen bazı kimselere e, ihsanlarda bulunuyor ki onların İslam'da pekişmesini sağlasın, bu dinde kalsınlar. Onların kendilerine bir faydası olmasa bile bunun onların vasıtasıyla kabileleri, çünkü bunlar kabilelerinin önderi olan kimseler, bunlar Müslüman olunca kabileleri otomatikman İslam'la tanışıyor. Oradan samimi insanlar çıkacak. Bu gibi e, maslahlar sebebiyle bunlara ganimetlerden, şundan bundan gelen gelirlerden ikramlarda bulunuyor ve ensar bu, buna bozuluyorlar. İleri geri bir takım sözler söylüyorlar. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ulaşınca yani sizden e, bu duyduğum sözler nedir diyor. Onlar da ne duyduysan öyledir diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları teselli ediyor. Yani e, diğer insanlar Sokağın şu tarafından gitse, Ensar bu tarafından gitse, ben Ensar'la birlikte yol alırım. Yani Ensar'ı bu şekilde tercih ettiğini söylüyor. Ama bu dünyalık mallar, yani bunlarda yapılan bu taksimat, e, o farklı bir maslata binaen bununla alakası yok. Fakat ben Ensar'ı bu şekilde tercih ederim. Bu size yetmez mi? diyerek Ensar'ı böyle teselli etmiştir. E, muacirlerin fazileti de gerek e, Kur'an ayetlerinde gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bildirilmiştir. Yani namazda bile imamlıkta muacir olan ensardan önceliklidir. Yani muacir olan derken burada kastımız daha önce Müslüman olan. Böyle üstünlükler var. Hepsinin ayrı yeri var. Ama bir kimse bunu kullanmaya kalkamaz. İşte biz muaciriz, Biz daha üstünüz. Biz ensarız. Biz şöyleyiz. Biz böyleyiz. Kimse böyle ayrımlara gitmemelidir. Herkes kendi yerini bilmeli ve karşılığını Allah Azze ve Celle'den beklemelidir. Ama insanlar arasında, Müslümanlar arasında bu ayrımları kullanmak cahiliye taasubudur ve bu konuda görüldüğü gibi şiddetli bir tehdit vardır. Tavus Rahimullah şöyle anlatmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh, dedi ki, Allah kendisine rahmet etsin. Muaviye bana dedi ki, sen Ali'nin radıyallahu anh'ın milletinden misin? Ali'nin taraftarı mısın? Onun milletinden misin? Ben de dedim ki, hayır ne Ali'nin ne de Osman'ın milletindenim. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in milletindenim. Bunu Lalka'yı, İtikad'de, Ebu Naim, Hilye'de, İbn-i Batt'ta, İbani'de, İbn-i El-Hikam'da, Belazuri, Ensab'da, Sayısnaf'da rivayet etmişlerdir. Yani o zamanlar, yani bu e, işin evveliyatından alacak olursak, önce Ayşe radiyallahu anh'a ile Ali radiyalların arasında Cemel savaşı oluyor biliyorsunuz. Burada hak üzere olanlar kimlerdir? Burada hak üzere olanlar bu savaşa hiç iştirak etmeyenlerdir. Yani Müslümanların kılıçları birbirine e, yöneldiği zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tavsiyesi malumdur. Yani bu savaştan el çekmeleridir. Eee İki taraftan hangisi denilecek olursa Ali radıyallahu anh'ın haklı olduğunu gösteren deliller ortadadır. Ee, ama bu Ali radıyallahu anh'ın yanında savaşmayı gerektirmiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh mesela birisi kendisini e, Ali radıyallahu anh'ın ordusuna katılmaya çağırdığı zaman e, buna kabul etmemiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konudaki uyarılarını öne sürerek katılmamıştır. Karşı tarafta e, müminlerin annesi var denilince de o da zayıf bir kadındır demiş ve kabul etmemiştir. Yani fitneden uzak duranlar işte Saad bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Ömer radıyallahu gibi e, bazı sahabeler Muhammed bin Meslemi Hakeza, fitnelerden uzak durmuş ve Müslümanlar arasındaki bu e, kavgalara taraf olmamışlardır. Hak olan budur. Ee, sonra Sıffayn Savaşı, Muaviye Radyalanı ile Ali Radyalanı arasında meydana gelen e, bu savaşlar neticesinde iki tane, ikisinde de sahabenin bulunduğu gruplar olarak bunlar tabii, C gerek Cemil olsun gerek Sıffayn olsun. Ee, burada da Muaviye taraftarları ve Ali taraftarları. Şimdi Muaviye Radyalanı soran taraf olunca Osman taraftarlar ve Ali taraftarlar diye böyle bir anlaşılıyor. E, Ayrılmalar baş göstermeye başlamış. Muaviye Radyalan bu sorusuna da hayır ne Ali'nin milletinden ne Osman'ın milletindenim. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin milletindenim diyor. Yani hangi sebeple olursa olsun ümmet içerisinde bu şekilde fırkalaşmayan yani belli bir kişi için Allah Resulü dışında bir kimse için isterse bu Ali radıyallahu anh, isterse Ebu Bekir radıyallahu olsun kim olursa olsun Allah'ın Resulü dışında bir kimse için taraf olmak onun adına, onun için velâ ve berâ gözetmek bunlar hep hizipçiliktir. Bölünmedir, fırkalaşmadır. Bunlar kınanmış şeylerdir. Memnun bir Mihran şöyle demiştir: "Sizi İslam adı dışındaki bütün isimlerden sakındırırım." Yani Müslüman adı dışındaki bütün isimlerden sakındırırım. Katade Rahimallah dedi ki: Daha önceki kitaplar ile <gülüyor> Daha önce kitaplar ile şimdiki kitabınızda, yani Kur'an-ı Kerim'de, size Müslüman adını veren Allah'tır. Resulün şahit olması, risaleti sizlere tebliğ ettiğine şahitlik etmesidir. Sizin insanlara şahitliğiniz ise, rasullerinizin risaleti size tebliğ ettiğine dair şahitlik etmenizdir. Bu konuyla ilgili e, Nisa suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam, ilgili rivayette aktardık. Mesela Nuh Aleyhisselam'a e, bu ümmet şahitlik edecek. E, nasıl Şahitlik ettikleri sorulunca da işte çünkü Allah kitabında bize bildirdi, Rasul bize bildirdi diyerek bu şekilde şahitlik edecekleridir. Burada İslam dışındaki bütün isimlerden sizi sakındırırım. Bu konuda seleften benzer manada birçok rivayetler gelmiştir. Yani burada kastedilen heva gruplardır, bidat eli gruplardır. Peki acaba selefi kişinin ben selefiyim demesi, elhadsin demesi bu şekilde midir? Bu bu şekilde değildir. Bunun kaydını ne dedik? Allah ve Rasul dışında herhangi bir isim için e, taraftarlık etmek, kezipçilik etmek bu kınanmış cahiliye taasubudur. Ama bir kimsenin selefiyim demesi Allah Resulü adına taraftarlıktır. Onun ashabı adına taraftarlıktır. Yani muayyen belli bir kişi adına değil. Bu din adına taraftarlıktır. Kitabın ve sünnetin adına taraftarlıktır. Çünkü selefilik demek kitabı ve sünneti... E, Sahabenin anladığı gibi anlamaktır ki Kur'an ve sünnet zaten buna yönlendirmiştir. Yani sahabeyi, selefi, tabiini, tebe tabiini e, kitap ve sünnet temize çekmiştir. E, o topluluk adına, yani Müslümanlar topluluğu adına, bu Müslümanlar adına taraftarlıktır. Doğru Müslümanlar selefilerdir. Yani bunu kimse inkar edemez. Doğru Müslümanlar seleftir yani. Sahabedir, tabindir, tebe tabiindir. En doğru Müslümanlığı yaşayanlar bunlardır. Biz o Müslümanların tarafındayız, selefiiz derken biz öyle bir Müslümanlık arzu ediyoruz, bunu ortaya koyuyoruz. Bu sebeple selefiyim sözü ümmet içerisinde parçalanmaya, bölünmeye, fırkaya sebebiyet verecek bir ifade değil, bilakis cemaati ifade eden bir tabirdir, selefilik tabiri. Aynı şekilde ehli hadis ifadesi de böyledir, ehli hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerine taraftar olmaktır. O hadisler ki Kur'an-ı Kerim'in beyanıdır. Allah'ın indirdiği vahidir. Kur'an'ı açıklamak üzere indirdiği vahidir. Ona taraf olmaktır. Veya Ehli Sünnet ve Cemaat yine aynı şeydir. yani selefilikle aynı manadadır Ehli Sünnet'te esasında. Fakat mesela sonrakiler Eş'ariler ve Maturidiler gibi sapıklık fırkalarını Ehli Sünnet içerisine saymaya başladığı için biz selefilik ismini özellikle ön plana çıkarıyoruz. Neden? Çünkü Eşariler ve Maturidiler der ki biz Selefi değiliz. Yani biz Kur'an ve Sünnet naslarını Selefiler gibi anlamıyoruz. Selef gibi anlamıyoruz. Böyle bir şart koşmuyoruz. Bilakis biz sonrakilerin tevhül ettiği gibi tevhül etmek taraftarıyız. Diyorlar zımnen. Yani onlar Selefiliği kabul etmiyorlar. Ve Selefin yolundan ayrılıyorlar. Bunun manası nedir? Nisa e, suresinin 115. ayetine muhalefettir. Yani hidayet kendilerine belli olduktan sonra Rasul'ün yolundan ayrılan ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olanı Allah varacağı yere vardıracak ve onu cehenneme yaslayacak diye tehdit etmiştir. Buradaki müminlerin yolu ilk müminler, ilk iman edenler seleftir. Biz onların yolunu kabul etmiyoruz diye işin en başında bu ayete muhalefet ediyorlar. Kim için, ne için? Maturidinin yaptığı teviller için, Ebu Hasenel Eşari'nin yaptığı teviller için. Yani ne yapıyorlar? Kişi adına gruplaşıyorlar. Yani maturdilik ve eşarilik veya diğer gruplar bunlar fırkadır. Bunlar kişi adına veya Allah Resulü'nün getirmediği esaslar üzerine dostluk ve düşmanlık gözetmek üzere e, tahsip gösteren cahiliye fırkalardır esasında. Bütün bidat fırkaları da böyledir. Bazılarının adı topluluk ismi olabilir. Mesele değil. Mesela Mu'tezile denilmesi, Kaderi denilmesi, Cebriye denilmesi, Sufi denilmesi. Bunlar muayyen belli şahslara nispet edilen isimler olmasa bile, topluluk isimleri olsa bile yine fırkadırlar. Çünkü bunların... E, Gittikleri yol ana caddeden ayrılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini üzerinde bıraktığı aydınlık, caddetül beyda'dan, ana caddeden ayrılmışlar. Farklı itikatlara sahip olmuşlar ve böylece heva grupları oluşturmuşlardır. Selefilik ise böyle değildir. Ha selefiyim diyenler arasında bozuk yol tutanlar vardır. Bundan dolayı selefilik zarar görmez. Nitekim Müslümanım dediği halde gavur gibi yaşayan insanlar vardır. Münafıklık yapanlar çoktur. Müslümanım diyor ama her türlü münafıklığı yapıyor. Bundan İslam'ın zarar görmediği gibi selefilik de sahte selefilerin, çakma selefilerin, selefiyim dediği halde selefin yoluna, menhecine muhalefet edenlerin bu muhalefetleriyle bir zarar görmeyecektir. Bu mesele böyle. Yani burada İslam dışındaki isimlerden sakındırmak ile kastedilen edilen cahiliyet güdülen, Allah ve Resulü dışında başka gayeler için adına vela ve bera gösterilen hizipçilik davaları, ümmeti bölen grupçuluk, bütün bunlar buna dahildir. Ama ümmeti bölmeyen, bilakis cemaat üzere toplayan, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaat üzere toplayan selefilik cemaatin ta kendisi zaten. Bu selefilik isminin böylelikle... Kınanacak hiçbir tarafı yoktur. Bazı kimseler bunu işte bu ayete sanki aykırıymış gibi zannediyorlar. Öyle delil getirmeye çalışıyorlar. İhvancı zihniyet özellikle, ihvan Müslümin düşüncesindeki insanlar. İşte Allah bizi kitabında Müslümanlar olarak isimlendirmiştir. O halde biz neden e, Selefiler diyoruz? Bu bir ihtiyaca binaendir. Bu kelime öncelikle e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından kullanılmış bir kelimedir. Selef kelimesi. Mesela Osman bin Mazun radıyallahu vefat ettiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında sen bizim için ne güzel bir selef oldun. Yani e, lügat manasında bu. Yani önden gidenler manasında bu kelime kullanılmıştır. E, yine sahabeden kullananlar var, tabinden kullananlar var bu kelimeyi. E, şimdi ıstılahi olarak kullanımına gelince mesela Selef tabirini, yani selefilik tabirini sahabe kullanmış mı da biz kullanıyoruz diyen olabilir. Selefi, mesela sahabe kendisine selefi demiş midir? Bu abes bir sorudur. Yani sahabenin kendisi seleftir. Yani ona e, selefi denmesi, Sabi'nin selefiyim demesi gibi bir şey zaten abes bir şey olur. Çünkü onlar kendilerine uyulmakla emrolmuş kimselerdir. Yani selefi tabirini kullanmaya duyulan ihtiyaç ancak sonraki asırlarda, 3. asırdan sonra ortaya çıkmıştır. Başka gruplar çıkmış, hariciler çıkmış, cehmiler çıkmış, kaderiler çıkmış, mutezilleler vesaire, sufiler çıkmış. Bunlar farklı akidelerle adlanır olmuşlar, farklı kişiler adına taraftarlık gösterir olmuşlar, farklı isimler almışlardır. Böyle bir zamanda işte ilk defa selefi tabiri ortaya çıkıyor zaten. Yani selefi demek ne demek? Sahabeye, tabiine, tebev tabiine uyan. Kur'an ve sünneti sahabenin anladığı gibi anlayan Müslümanlar. Tabinin anladığı gibi anlayan Müslümanlar. Onların menecinde giden Müslümanlar demek. Yani bir kimsenin Müslümanım demesi fırkalar ortaya çıktıktan sonra yeterli değildir. İnsanlara anlayacakları şekilde hitap etmek emrolunmuştur. Mesela Karşıda sana soru soran kişi Hangi mezhepte olduğunu soran kişi Bir Müslüman Sen Hangi menhec üzeresin Hangi akide üzeresin denildiği zaman Sen dersin ki ben Selefi'yim Sen ona desen ki ben Müslümanım Ben de Müslümanım o zaman biz aynı akidedeniz Aynı yoldanız Hayır sen Şiasın Öbürü Rafizi Beriki Sufi Öbürü Mu'tezile Bunlar aynı şeyler değil o da Müslümanım diyor, öteki de Müslümanım diyor, hepsi Müslümanım diyor. Ama selefilik bilinen bir ıslahtır manası. Kur'an ve sünneti sahabenin, tabinin ve tebeut tabinin anladığı gibi anlamak, onların menhecinden gitmek, onlarda olmayan, onların konuşmadığı konularda konuşmamak, dinde olmayan şeyleri, sonradan çıkan şeyleri kabul etmemek, selefte bulunmayan, ee, sonradan katlan şeyleri kabul etmemek. Yani hem şirkten hem bidatten uzak durmak e, manasındadır. Ama diğer fırkaların hepsinin kapıları e, bidatları açıktır. Nasıl açıktır? Kimisi akide konusunda açıktır. İşte akide konularında kıyası caiz görür, istihsani caiz görür, reyler ile akide belirlemeyi, yorum yapmayı, tevil yapmayı caiz görür. Bu sebeple akidevi bidatlara kapısı açıktır. Kimisi fıkhi hükümler konusunda bidatlere açıktır. İşte rey, kıyas, istihsan gibi şeyleri fıkhi hükümlerde e, kullanır ve fıkı yani ameli meselelerde selefe muhalifedir. Kimisi daha başka meselelerde bunları kullanır. Kimisi siyasette kullanır. Zaman şartlarına göre, kendilerine göre e, yollar çizerler. Yani metot olarak sahabeye, tabine, tebettabine muhalefet ederler. İşte selefiler bu konularda onlardan ayrılır. Yani menhecimiz sadece kitap ve sünnet delildir. Sadece vahiy delildir. Bu vahiy anlamada da selefi metodunu e, takip ederiz. Selefilik bu demektir. Evet. Böylelikle Selefilik bir fırka değil, cemaatin ta kendisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini hangi din üzerinde bıraktıysa, hangi metot, hangi yol, hangi edep, hangi ahlak, hangi akide, hangi amel üzerinde bıraktıysa onu gözetmek demektir selefilik. İnsanlara da akıllarının erdiği şekilde hitap etmek lazım. Birisi sana doğru akide nedir dediği zaman Müslümanlıktır dersen olmaz. Yetmez yani. Sadra şifa olmaz. O zaman işte ihvan-ı zihniyeti ortaya çıkıyor. Müslümanlık mı? Ha, Müslümanlık. O zaman Şi'lik de Müslümanlıktır. Rafızilik de Müslümanlıktır. Yezidilik de Müslümanlıktır. Mürcelik de Müslümanlıktır. Harcilik de Müslümanlıktır. Sufilik de Müslümanlıktır. Çok geniş. Ama hiçbirisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Müslümanlık değil. E o zaman sen bize Allah Resulü'nün getirdiği Müslümanlıktan bahset. Dendiği zaman he, onu arıyorsan işte o Selefiliktir. Yani e, meseledeki ayrım bundan ibaret. Allah azmin verse bir sonraki derste Müminun suresine geçeceğiz. Hac suresi böylece tamamlandı. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en lâ ilâhe illâ ente ve esteğfuruke ve etûb ileyk.